Hatırladığım kadarıyla Teyemmüm'de kalmış idik. Dolayısıyla Teyemmüm'le ilgili bilgileri nasip olursa paylaşacağız. Teyemmüm hicretten 6 yıl sonra beni mustalik gazvesi sırasında İslam ordusu susuz bir yerde konakladığında meşru kılınmıştır. Meşruiyeti yani İslam'a uygunluğu ayetle sabittir. Allah Resulü'nün sünnetiyle sahib, sah sabittir. Daha ilk anda binlerce binlerce sahabinin uygulamalarıyla artık tarihe mal olmuştur. Hükmü temizliktir. Hades'ten taharetin yerini tutan, ona naip olan hükmi bir temizliktir. Meşruklan ve meşruiyetini vurgulayan ayet-i kerimelerden birisi Maide suresi 6. ayette yer alan şu bölümdür. Estaizu billah. Ferem tecidu maen er su bulamazsanız fe teyemmumu teyemmüm ediniz saiden ben temiz bir toprakla. Femsahû bi vucûhikum bu toprakla yüzünüzü meshediniz ve eydikum minhu bu toprakla aynı zamanda ellerinizi de mes ediniz buyuruyor ayet-i kerime. Teyemmüm dediğimiz gibi abdestin ve guslün yerini biz ne diyorduk hadesten taharetini isimlendiriyorduk abdesti ve guslü. Dolayısıyla teyemmüm de abdestin ve guslün yerine tutar. Onlar da naiptir. Teyemmümün farzı üçtür. Birincisi niyet. Burada hanefilerde de niyet farzdır. Neden? Toprak su gibi asli temizleyici olmadığı için. İkincisi yüzün meshidir. Üçüncüsü kolların dirseklerle birlikte mesidir. İnşallah nasıl yapıldığını göstereceğim ama ondan sonra birkaç noktayı vurgulayacağım. Hanefilere göre Namaz vakti girmeden de teyemmüm edilebilir. Ancak bir insan namaz vakti çıkmadan su bulabileceği kanaatini taşıyorsa, su bulunan bir yere ulaşabileceği kanaatini taşıyorsa, o zaman vakit girmeden önce veya su bulmadan önce teyemmüm etmesi mekruh kabul edilir. Pratiğe dökelim. Sahrada ilerliyorsunuz. Suya benzer hiçbir şey yok. Yeşillikler yok. Vadiler yok. Siz yakında bir kuyu, yakında bir su birikintisi, yakında bir ırmak, dere, nehir bilmiyorsunuz. Ümidiniz de yok. Dolayısıyla abdestli olayım diye teemmüm edebiliyorsunuz. Bundan sonra vakit girse bile o vaktin namazını bu teemmümle kılabiliyorsunuz. Anlaşıldı? Ancak diğer mezheplere göre vakit girmeden önce teemmüm alınmaz. Özür sahibinde olduğu gibi. Tekrar ediyorum. Malikilere, Şafiilere ve Hanbelilere göre vakit girmeden teemmüm alınmaz. Hanetilere göre vakit girmeden de teemmüm alınır ancak su bulunma ihtimali var ise tehir edilmelidir. Tehir edilmemesi mekruhtur. Yani su ileride olabilir ama olmayabilir de gibi bir düşünceyle ben alayım en az en iyisi vaktinde namazımı kılayım. Bazı insanlar var acelecidir. Bu şekilde namazı kılarsa namaz geçerlidir. Çünkü yakın mesafede su yok. Ama vakit çıkmadan o su mesafesine ulaşma ihtimali var. Buna rağmen bunu yaparsa mekruhtur. Davranışı doğru değildir. Ama namazı geçerlidir. Neden? Aranması gereken mesafe içerisinde su bulunmadığı için. Anlaşıldı. Şafiilere göre vurgulanması gereken bir nokta daha var. İmam Şafi rahmetullah aleyhe göre bir teyemmümle Sadece bir farz namaz kılınır. Tekrar ediyorum. Bir teyemmeme sadece bir farz namaz kılınır. Bundan murat nedir? Zaten vakit girmeden alamazsın demek bu manaya gelir. Yani vakit girdi aldın işte tek farz namaz kılınır. Yani şunu demek istiyor. Kaza namazı kılmaya kalksanız onun için ayrı bir namaz Ayrı bir teyemmüm alacaksınız, namazınızı ayrı bir teyemmümle kılacaksınız. Ama tek teyemmümle dilediğiniz kadar nafile kılabilirsiniz. Nafilede bu sınır yok ama alınan teyemmümle sadece bir farz namazı kılınır der İmam Şafii Rahimullah. Şimdi teyemmümü birlikte tarif edelim nasıl yapılacağını vurgulayalım. Ayet kelime de dikkat ettiniz mi? Said kelimesi normalde fıtrat olarak toprak demektir. Ama Said aynı zamanda temiz toprağı da ifade eder. Buna rağmen peşinden tayyiben gelmiştir. Temiz ve nezih toprak vurgusu gelmiştir. Bu yüzden temmüm edecek insanların daha temiz, necaset duygularından uzak, toprak araması, bu konuda titizlik göstermesi doğru olandır. Niçin? Tayiben kelimesi yüzünden. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, cu'ilet lenel ardu mescide diyor. Yeryüzü bize mescit kılındı. Namaz kılmak için biz vardık, biçimene durduk. Orada herhangi bir necaset eseri görülmüyor. Belirgin bir şey yok. Orada namazımızı kılarız. Ama aynı konuda eğer biz teğmüm edeceksek daha temizce, daha emin olanan bir yer aramalıyız. Biraz daha gözlerden uzak, gerisi toprağın üstünü silip çekerek daha temiz ve nezih olan yerde ne yapmalıyız? Teğmüm almalıyız. Cenab-ı Allah bu ayet-i kerimede Tayyip kelimesinde zikretti ve vurguladı diye. Teyemmüm bütün toprak cinsleriyle alınır. Ancak neler toprak cinsindendir değildir bu konuda ihtilaf vardır. Mesela kireç toprak cinsinden midir? Hanefilere göre toprak cinsindendir, şafilere göre toprak cinsinden değildir. Kum toprak cinsidir. Böyle kabul edilmiştir. Dolayısıyla bildiğimiz toprak evet öyledir. Bunun ötesinde taşlar ekseri ilim ehline göre toprak cinsindendir. Kil toprak cinsindendir. Bunun gibi bir hayli topraktan olan mesela karpit toprak cinsinden kabul edilmemiştir. Maden toprak cinsinden değildir. Bunun gibi petrol toprak cinsinden değildir. Toprağın altında yer alan ama taşlar kayalar, kumlar, hanefilere göre kireç ve killer ve diğerleri de nedir? Toprak cinsinden kabul edilmişlerdir. Kili unuttuk ama yeniden moda olduğunu duydum. Eskiden kil çamaşırda kullanılırdı. Çamaşır suyunun içerisine detajan yerine kil korlardı. Suyun içinde erir. Giderek böyle yavaş yavaş dağılır. Şeker gibi erir. Karıştırırlar herhalde su ısındı mıydı daha çabuk yedir. Çamaşır için onu kullanırlardı. Şimdi deterjan kullanıyorlar. Daha sonra kil nerede ortaya çıktı daha bir de kil yemeye meraklılar vardır. Katır katır kil yerler. Özellikle vücudunda bazen istiyor çocuklar da istiyor kalsiyum eksikliği oluyor. Bir de hamilelikte. Aş erenlerden kil tanımayanların iyi aklına gelmiyor çünkü bilmiyor. Bilenler, aşelenenler kil yerler. Kil, ta, ta bilmem nereden kil ismarlarlar. Kil ocakları vardı. Unuttum bilmiyorum. İçinizde Eskişehirli var mı ama Eskişehir'de, Mihalıkçık'ta kil ocağı vardı. Ta oraya kil almaya giderlerdi. Pazarlarda kil topak topakça şey olarak satılırdı. Hatta Afyon Türkü'sü hatırlıyorum. Malıca gidiyor çil ocağına. Kadife don giymiş kız ocağına diye Türkü söylerdi. Türkiye söylerlerdi. Şimdi Türkiye kayboldu. Ama kil yeniden gündeme gelmiş. Maske için. Ve benzeri. Teknik ilerliyor. Gene kile dönülüyor ne eski Bunun gibi kil var idi. E, o killer e, sayılır mı? Ekseri ilim ehline göre toprak cinsinden sayılır. Mermer taş cinsidir esasen. Mermer sayılır ama de yüzeyi cilalanmış olanı değil. Yüzeyi cilalanan değil. Dolayısıyla bunlar. Sayın. Bir şey daha belki söylemekte fayda var. Günümüzde çok kullanıldığı için teemmüm için hastalara ve benzerlerine sıkça kiremit kullandırılıyor veya tuğla kullandırılıyor. Evet yani tuğla netice toprak cinsidir. Topraktan yapılma bir şeydir. Haliyle e, teemmüm olur deniyor ama benim tavsiyem e, taşlardır. Mermerlerin cilalanmayan alt yüzüdür ve benzeridir. Böylesi tercih edilmelidir. Sebebi şu, e, her şeye rağmen tuğla ve kiremit ateşte pişirilerek o hale getiriliyor. Bir muameleden, bir pişirme muamelesinden geçiyor. Onu sorarsanız biliyorsunuz porselende toprak asıllıdır ve benzeridir. Ama onda, ona teyemmüm doğru bulunmuyor. Belki bu konuda söylememiz gereken bir şey daha var. Duvarlara teyemmüm edilir mi diye duvarlara %99 herhalde günümüzde temim edilmez. Çünkü sentetik boyalarla kaplıdırlar. Yağlı boyalarla kaplıdırlar. Olmaz zaten öyle onlara. Eğer kireçle badana edilmişse şimdi kimse kireci beğenmiyor. Kireçle badana edilmişse kireç biliyorsunuz diğer boyalara rağmen daha sıhhidir. Rutubet emicidir. Şey gibi duvarlar terleme yapmaz. Yani emme yapar. Ama artık kimse kireç kullanmıyor. Kireç ise Ebu Hanife Rahimullah'a göre olur. i̇mam Şafi'ye göre olmaz. Dolayısıyla e, duvarlarla meshetmeyi bırakmakta eğer taş duvar, şu duvar, bu duvar değilse e, evin duvarlarıyla e, teğmüm yapılması doğru değildir, uygun değildir. Olmaz, Hanefi'ye göre olur. Tabi detay bilgi var ama vereyim mi bilmiyorum. Duvar aşırı tozluysa diyor. Şimdi millet, millet aşırı tozlu duvar yok. Diyor. Millet siliyor siliyor. Sile sile badanayı bile siliyorlar. Yani dolayısıyla aşırı tozluysa şeklinde şu aşırı toz, toz, tozluysa gibi şeyler var. Çok pratik hayatta olmadığı için onları gündeme getirmiyorum. Tamam. Taş taş hangi taş olsa olur. Yani hangi taş olsa olur. Yüzeyi parlatılmış ve cilalanmış olmayacak. Yani Dere kıyısından, deniz kıyısından taşlar güzel olur. Niye? Daha düzenlidir. İşte yatsı uygun bir taş bulunursa iki elinde rahat sığdı daha iyi olur. Dere kıyılarında güzel taşlar var. Ben bazen görünce alıp eve getiresim geliyor. O derece şeye benzetirler onu. Fikirler eğer istişare meydanına sunulursa karşılıklı birbirlerinin sivriliklerine törpeleye törpeleye onu dere taşına, deniz taşına çevirir. Deniz ve dere taşlarına baktığınız içerisinde kum, toprak yoktur, bilim yoktur. Artık halis taş kalmıştır. Sivrilikleri de gitmiştir. Ona benzetiler doğrudur. Yani deniz kenarlarında çok güzel, dere kenarlarında güzel taşlar var. Şimdi bir teyemmüm nasıl yapılır efendim? Pratiğine geçiyoruz. Bir, su bulamadık. Şimdi su bulamadık ifadesini biraz daha genişletelim istersen oraya başlayalım. Sadece su bulamama değil, suyun veya su kullanma imkanının bulunamadığı yerde teyemmüm caizdir. Suyun bulunamadığı veya suyu kullanma imkanının bulunmadığı yerde caizdir. Arada ne fark var? Bayağı fark var. Su var ama suyu kullanamıyorsun. Neden? Çok soğuk. Neden? Sen hastasın. Neden? Suyun başında timsah var. Yırtıcı hayvan var. Yaklaşamıyorsun. Aslan var. Kaplan var. Herhangi Neden? Suyun başında aslandan kaplandan daha kötü düşman var. Düşman tutmuş su tarafını. Suyu görüyorsun ama kullanamıyorsun. Böyle bir durumda ne yaparsın temmüm edebilirsin. Başka da var sadece değil. Su sana bakıyor, sen suya bakıyorsun, temmüm etmek zorunda kalabilirsin. Ne gibi? Kuyunun başına durmuşsun, buayla ip yok. Su aşağıda, yakında ama kuyu inemiyorsun, elinde ipin yok, elinde kuan yok, suya ulaşamıyorsun. Bu imkansızlık halleri yaklaşık o. Veyahut suyun var, sahrada yolculuktasın. Bu su senin içme ihtiyacına ya yeter ya yetmez. Eğer bununla abdest alırsan bu canına kast manasına gelecek kadar tehlikeli olabilir. Tahmininden çok su harcandı veya hotta işte kırbanın birisi kaybedildi, şöyle oldu, böyle oldu. Böyle bir durumla yüz yüze geldin. Bu durumlarda da nedir? Teemmüm edilir. Bir şey daha var gündemi, onu da şey yapayım da ondan sonra geçeyim isterseniz. Şehirde, su bulunduğu yerde, düşman korkusu da olmadığı bir yerde daha teyemmüm edilebilir. Nerede? Halefi, ifade böyle, halefi olmayan namazlarda. Yani bir namaz var, onu kaçırırsan yerine dolduracak namaz yok. Ne bu? Cenaze, Cenaze namazı. Cenaze namazı bir dostunun cenazesi kalkıyor. Cenaze namazı tekrar tekrar kılınmaz. Cenaze namazını eğer velisi kıldırdıysa veya da veliyül emir kıldırdıysa cenaze namazının iadesi de caiz değildir. Doğru değildir. Bir adama yüz kere cenaze namazı kılmaya kalkarlar. Bu, bu sebepten dolayı doğru değildir. Cenaze namazının iadesi de olmuyor ve sen o insanın cenazesine yetişmek istiyorsun. Namazında bulunmak istiyorsun. Onun için namaz içinde dua etmek istiyorsun. Musluğa girip abdest alıp gelip cenaze namazını yetişmeye kalksan cenaze namazı uzun süren bir namaz değildir. Cenaze namazı kaçacak. Hemen bulunduğun yerde teammül edebilirsin. Namaza da iştirak edebilirsin. Kıyabi cenaze namazı mı? Tabi oraya gelmedik ama konu geldi söyleyelim. Günümüzde gıyabi cenaze, cenaze namazları duadan daha ziyade siyasi niyetlerle kılınıyor. Ve gıyabi cenaze namazı İmam Ebu Hanife Rahimahullah'a göre caiz değildir. Meşru değildir. İşte. <gülüyor> Karadeniz'den bir sözü var. Niye yaptın diyorlar. İyi ettim has ettim diyorlar. <gülüyor> has ettim iyi ettim diyorlar. Sebebini söyleyeceğim. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi hekire meşrudur. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz İmam Şafii Hazretleri'ne neden meşru diyor? Efendimiz gıyabi, cenaze namazı kıldığı için. Kime kılmıştır? Necaşi'ye Necaşi kılmıştır. Sahabilere haber vermiş. Kardeşimiz Necaşi'ye vefat etti demiş. Sahabileri Mescid-i Nebi'den almış. Bugünkü mescid Gamame'nin olduğu yere getirmiştir. O gün orada mescit yoktur. mescid Gamame'nin olduğu yer musalladır. Bayram namazlarının, cenaze namazlarının kılınma yeridir. Yani çevresi çevrili ama üstü açıktır. Orası bir meydanlıktır. Oraya getirmiştir ve orada Necaşi'nin kıyabi cenaze namazını kıldırmıştır. İmam Şafii Rahimetullullah diyor ki Allah Resulü yaptığına göre meşrudur. Resulullah meşru olmayan bir şey yapmaz. Necaşi'nin gıyabi cenaze namazını kıldırmıştır. O halde bu meşrudur. Biz de gıyabi cenaze namazı kılarız diyor. Kılınabilir diyor. Ebu Hanife Rahimullah. Evet diyor. Allah Resulü cenaze namazı, gıyabi cenaze namazı kıldırmıştır. Kılmıştır. Ama dikkat edin tek bir kişinin kılmıştır. Necaşe'nin kılmıştır. Daha birçok sevdiği, takdir ettiği insan dünyanın dört bir ucunda şehit edildiği, bu dünyayı terk ettiği halde onların hiçbirisine gıyabi, cenaze namazı kılmamıştır. Yanında filizlenip büyüyüp yetişen Zeyd İbni Haris'e mutede. Yine Cafer radıyallahu anh konu kanadı kesilerek mutede. Abdullah ibn Revaha orada. Yine gönderdiği elçilerden katledilenler ve daha niceleri olmuştur. Bütün bunların hiçbirisine Efendimiz gıyabi cenaze namazı kıldırmamıştır. Eğer umuma açık bir genel cevaz olsaydı Efendimiz onlara da kılardı. Devam ediyorlar. Bu hal bir. Necaşi'nin durumu farklı bir durum. Küfür diyarında ölen bir insan. iki. Sanki Efendimiz'e mahsus bir hale benziyor diyorlar. Çünkü Necaşi'nin vefatını Peygamber'e hiç kimse haber vermemiştir. O bir anda kardeşimiz Necaşi vefat etti demiştir. Ayağa kalkmıştır, sahabiler de kalkmıştır. Almış götürmüş ve sanki Necaşi'nin cenazesi önündeymişçesine cenaze namazını kıldırmıştır. Bu efen yani bu efendimize mahsus bir hale benziyor. Başka hallerin hususi hal bu hale kıyaslanması doğru değildir diyor Ebu Hanife Rahimullah. Bu kanatta. Vallahu alem. Biz de bugün seslenmiyoruz. Ama bana adlarını söyle şunun cenaze ihiyabi diye namazı kıldırır mısın dediler hayır dedi. Daha sonra o kardeşlerimizin kendileri getirildi Türkiye cenaze namazlarını ben kıldırdım. Ama gıyabi cenaze namazlarını ben kıldırmadım. Bizde de uygulama zaman zaman çok nadir de olsa olmuştur. Gene gıyabi cenaze namazı kılınan özellikle de ilim ehli olmuştur. Söylerler yani dünyanın birkaç yerinde hakkında gıyabi cenaze namazı kılındı derler. İbni Kemal Paşa'nın vefatında olduğu gibi. Böyle bir yerde uygulanan edep şudur. Nedir? Öne Şafi'i bir imam geçirilir. Neden? O bunun meşruluğuna bizden daha çok inanıyor. Ona geçirin, ona tabi olarak kılanı dua edilir. İnşallah Rabbim dualarımızı ama kabul edilir, ümid edilir. İlmi edep ve akış üslubu bu genellikle budur. Biz bir de biraz işi boyutundan çıkarttık. Önümüze gelene diabı cenaze namaz, hatta ölmeyenlere de ölme ihtimali olanlara da ve benzerlerine kılmaya başladık. Biraz işin dozu kaçıyor. Hükümler yerinden, evet, moda ediyor. değerini kaybediyor. Vaktiyle hakkında gıyabi cenaze namazı kılınmıştır diye İbn Kemal Paşa'ya bakın, hayatını anlatan her kaynakta yazar, nadirattandır. Şimdi herkese kılınıyor. O zaman bir değeri de çok fazla değeri de kalmıyor. Vallahi alem yani İmam-ı Şafii Rahimullah meşhurdur dediği için bir şey demiyoruz ama biz de İşin meşruluğu, şu bu ölçüleri kaçırıldı. Dolayısıyla iş biraz modaya dönüştü. Herkesin tanıdığı söylemeyeceğim şey olarak bir hoca efendi var Kabe'de. Bizim kürsümüz vardı. Kürsüye çıktı. Kardeşlerim dedi. Bak Endonezyalı kardeşlerimiz her hafta kıyabi cenaze namazı kılar. Bizde bu güzel adet kaybolmuş. Gelin bunu ihya edelim diye bir nutuk attı. Şimdi sonra dedim hocam şöyle bir otur dedim. Buna, buna Ebu Hanifar cevaz vermiyor. Türkiye'de yaygın olmamasının sebebi bu. Sakın dedim böyle bir şey teşebbüs edip Milleti körüklemeye kalkma. Bu böyledir yani. De şeylerde de adet olmuş. Endonezya şafiidir biliyorsunuz. Endonezya'da da kim vefat etse hemen Mekke'de bulunan akrabalarına talebelere haber geliyor. Hemen toplanıyorlar. Ona bir gıyabi cenaze namazı kılıyorlar. Onun için Endonezya'da talebeler her cuma gıyabi cenaze namazı kılarlar. Böyle bir şey gelişmiş. Bu bilginin olmasında fayda var. var. Evet. evet. Hususi halden sayıyorlar. İçinde şu var. Yani içinde veren kendi iç bünyesinde de ihtilaf var. Yani olan da olmadı diyen var. Onun için detaylarına çok fazla girmedim. Bayram namazı içinde, ha yani onu, onu, ona diyecektim kalderde. Bayram namazı da halefi olmayan bir namazdır. Bir de bayram namazı için caizdir. Tekrar ediyorum. Su bulunduğu halde abdest alınıp yetişilemeyecek ise halefi olmayan cenaze namazı ile bayram namazında temmüm caizdir. Nokta bitti. bakın Halefi var. Halefi öğle namazı. Ona yetişemezseniz bile öğle namazı. Sadece bu ikisinde var. Evet. Ne yapacaktık? Teammüm edecektik. Kaldık. Toprak bekliyor. Kollarımıza sıvadık. Niyet ettik. Niyet ettim. Allah rızası için teammüm yapmaya dedik. Elimizi yere vurduk. İleri geri hareket ettirdik. Tamam mesajın. Sonra silkeledik. Bu sünnette olduğu için söylüyorum. Kaba kumlar, topraklar dökülsün diye. Tamam. Bununla ne yaptık? Yüzümüzü meshettik. Bu bir. Yani vurduk tekrar ediyorum. İleri geri hareket ettik. Toprağı silkeledik. Bütün yüzümüzü meshettik. Nokta. Niyet farzı yaptık. Yüzümesi fazla yaptık. Şimdi ne? Kolların kaldı Yeniden vurduk. Yeniden ileri geri hareket ettirdik. Yeniden silkeledik. Sonra şu üç parmağı diğerlerinden ayırıyoruz. Tamam. Sağ kolumuzu uçtan başlıyoruz. Dirseğe geçinceye kadar mes ediyoruz. Sonra geri dönerken bu iki parmak devreye giriyor. Tamam. Bu iki parmak devreye giriyor ve mesettik. ettik. Sonra bunu, bu devreye başlıyor. Buradan başladık. Dirseğe geçtik. İki parmakla, baş parmakla bu parmaklarla kıvrıldık. Önden ettik. Kolların mesi böyledir. Teyemmüm bitmiştir. Tekrar. <gülüyor> Evet hem öyle yapma var hem de şu. Şimdi mes şöyle yapılmamış. Ayakkabı boyacısı cila sürer ya. Şey diye. Toprağa dokunduk. Yerine mes nedir? Tek hareket daha doğrudur. Bunları kullanmazsanız bu mes ederse, dönüşü de bunlar mes ederse tıkır olur. Tamam. Aynı şekilde yoksa edersiniz. Bu sebepten. Mesen yapma özeti böyledir. Tekrar yapıyorum. Niyet ettim Allah rızası için teemmüm etmeye dedim. Elimi vurdum. İleri geri hareket ettirdim. Silkeledim. Yüzümü mesettim. Tekrar vurdum. İleri geri hareket ettirdim. Sağ kolumu sonra sol kolumu mesettim. Gittim namazımı kıldım. Tamam. Bu kadardır. Evet doğru. İki darp bir niyet. Ne oluyor? İşi özetleme. Güzel bir buluş. Ama bu sefer teğmümün farzı ikidir. Birisi niyet. Öbürü iki darp. İki darpın her biri farz. Yani o özetleyen bir darp, darp değil asıl. Yüzünmesi, kolunmesi. İki darp bir niyet. Özetleyen bir kelime. Ne demek istediğini anlarsan güzel. Anlamazsan sadece Pekala iki tane yere şaplak vurdum bir de niyet ettim. Bitti mi? Bitmedi. O, o değil yani izahını bilmezseniz bazı tarifler işe yaramaz. Şeydeki gibi bayram namazı için ne diyorlar? İki salla bir bağla. Üç salla bir yat diyorlar. Tekneler namazın tarifi değil bu. Bir şey anlatıyor ama vurguluyor zihin unutmasın diye. Ama namazın tarifi kabul ederseniz ortaya garip bir manzara çıkar. Anlaşıldı? İnsanlar bazen gayet buluyorlar ama bazı bulduklarında da aklım ermiyor. Dokuz tekbirli bayram namazına uydum hazır. Dokuz tekbirli nereden çıktı ben anlamadım. Ondan sonra bunun gibi bazı ilanlar var. Onu anlamakta zorluk çekiyorum ama onun aslı var. İki darp bir niyet. Fena bir buluş değil. Yeter ki anlaşılsın. Tamam. Şimdi Dolayısıyla TM'mle ilgili soracağınız var mı TM'me noktaladım. Evet. Başlar diyor, diyor. Aynen, aynen. Başlarken, tabi başlarken, başlamadan önce niyet edeceğiz, sonra yerine getireceğiz. Ne evet. Evet, Hanefi mezhebinde abdeste niyet sünnettir, farz değildir, burada farzdır. Farzdır da, ha, yani hadesten Şu detayı var, çok e, girmek, e, detayı şöyle, mesela ben sadece seyir secdesi için temmüm ettim derseniz, ya seyir secdesi diyorum, tilavet secdesi için bununla namaz kılamazsınız. Ama namazla alırsanız e, e, Kur'an da okursunuz, hepsini yapar Sadece Kur'an okuyayım niyetiyle teemmüm alırsanız onunla namaz kılamazsınız. Yani teemmüme niyeti genel almalısınız ki altındaki şeyleri yapabilirsiniz. Böyle bir detay var. İşte çok kafa karışmasın diye bazen detaylara girmiyorum. Böyle bir detay, böyle bir incelik var. Evet. Geleceğim, geleceğim. Teemmümü bozan şeylere geldim tam. Aşağı olarak. Ona için şey... Evet şimdi bu da onunla bağlı olarak gelecek. <gülüyor> şimdi teyemmümü bir abdesti bozan her şey bozar. İşin özeti o. İki su bulunması veya imkanının elde edilmesi de bozar. Artı olarak. Bütün abdest bozan şeyler teyemmümü de bozar. Neden? Bu zaten abdestten bedeldir. Abdesi bozduğuna göre bedelini de bozar. Artı, suyun olmadığı veya imkanının bulunmadığı yerde sen teyemmüm yapabiliyorsun. Dolayısıyla nedir? Suyu bulduğun zaman veya imkanını elde ettiğin zaman yine teyemmüm bozulur. Su bulunması gereken mesafeyi ilim ehli Yaklaşık bir mil olarak tarif etmişlerdir. <gülüyor> bir mil yaklaşık yine denizde kara mili değişir ama 1800 metre diyelim 2 kilometre diyelim. Yani 2 kilometre dahilinde su bulamıyorsanız ve bulunmayacak gibi de görünüyor ise veya buldunuz ama imkanı yoksa teemmüm edilir. Demin onun için söyledim. Uzanıp giden topraklarda ilerliyorsunuz. Göze hiçbir yeşillik çarpmıyor ve siz bu yolları mesela biliyorsanız yollarda yakında su bulunma ihtimali de yok. Ne yapıyorsunuz o zaman? Teğmüm edebiliyorsunuz. Ama su bulma ihtimaliniz vakit çıkmadan su bulma ihtimaliniz var ise mesafe 5 kilometre de olsa 10 kilometre de olsa vakit çıkmadan oraya yetişecekseniz doğru olan namazın tehdit edilmesi ve namazın kamil bir abdeste kılınmasıdır. Anlaşıldı? Ancak Hanefilere göre bir insan su bulamayacağını zannetti. Teemmüm yaptı. Namazını kıldı. Sonra giderken bir baktı ki yakında yağmur yağmış. Belli bir yerde su birikintisi var. Suya rastladı. Hanefiler namazını iade etmezler. Tamam. Ancak İmam Şafii Rahimullah teemmümle namaz kılan bir şahıs vakit çıkmadan önce su bulursa abdesini yeniden almalı namazını iade etmelidir der. Anlaşıldı. Namaz kılıyorsunuz. Namaz sırasında su gördünüz. Veya siz namaz kılarken arkanızdan yolcu olan bir tanesi yetişti. Adamda su var. Veya sizin hayvanınız ürküp kaçmıştı. Siz namaz kılarken, ederken hayvan çıktı yanınıza geldi. Temmuz bozulur. Evet, eşek anırdı, abdest bozuldu derler. Çok iyi de derler. Günümüzde çok söylemek lazım. Niçin de yarım yamalak bilgi için kullanırlar bunu. Hoca efendi köşede anlatıyormuş. Teyemmüm hakkında bilgiler vermiş, sonra da misal vermiş. Mesela yanınızda eşeğiniz vardı. Su kırbası da onun sırtındaydı. Siz mola verirken, yükleri indirirken eşek bir şeyden ürttü, kaçtı. Aradınız, taradınız, bulamadınız. Çaresiz kaldınız. Teyemmüm ettiniz. Namazı kılıyorsunuz. Eşek anırıyor, eşeğin sesini duydunuz. Hah, eşek anırdı. Sizin temmim bozuldu. Neden? Eşek ses mesafesinde. Bir de mesafeyi öyle tarif edenler var. Sesin ulaştığı son noktaya kadar arama yapılmalıdır. Bu da yaklaşık bir millilik mesafe yapar. Şimdi günümüzde odadan odaya duyulmuyor ama sahrada sessizliğin olduğu yerde ses epey duyulur. Eşe buyur. Yar şimdi meşhur hikaye var. Adamcağızın bir tanesi sormuş. Akşehir'e kaç saatte varılır diye. Hemşerim yürü demiş o da. Ya sana demiş adam gibi soru soruyoruz. Niye cevap vermiyorsun? Hemşerim yürü dedik demiş yürü. Neyse adam bu ters herif demiş. Bu yürürken peşinden yüz metre kadar ilerleyince arkasındaki bağırmış. İki saatte varırsın demiş. Gersin göre dönmüş. Ya hemşerim demiş sana adam gibi soru sorduk. Niye demiş o zaman cevap vermedin? Yürüyüşünü görmedim ki demiş. Sen bu yürüyüşte iki saatte varırsın demiş. Şimdi ona göre Şimdi ona göre değişir. Yani bir kilometre insan ne kadar zamanda yürür ama yak yaklaşık şöyle iki kilometreyi herhalde bir 15-20 dakikada yürür. Diyelim ki yarım saat yürüyüşe bağlı. Hı. Vallahi alem. Evet. Aklımda bir şey daha vardı teyemmümle ilgili. Manki. Ha merhem. Şimdi tabii eşek anırdı demiş teyemmüm bozuldu. Neden eşek ses mesafesinde bir yerde? Şimdi onu an anlatırken, şimdi tam bu sırada kapıdan içeri birisi giriyor. Cemaatle peyder pey geliyor. Ayakkabıyı alıp işte yerleştirirken hocaefendinin şu cümlesini duyuyor. Eşek anırdı, teammüm bozulur. Namazı yeniden abdest alıp kılman gerekir. Ondan sonra hep iddia ediyormuş. Ben falan hocadan duydum, eşek anırınca teammüm bozulur. <gülüyor> Namazın iadesi gerekir. Bunu kenarından köşesinden duyulan yarım yamalak bilgiler için kullanırlar. Yerinde bir kullanımdır. Keşke bugünküler için de kullanılsa iyi olacak galiba. Kenarından köşesinden duymadan bile iddia ediyorlar. Daha ne iddialar var? Vallahi o alem. Tamam. Bakayım aklımda başka şey kaldı mı? TMM'le ilgili. Vallahi inşallah. İnşallah. Tamam. Sizin aklınızda varsa soruya cevap veririm. Hı -hı. Bu arabalar başımızın melası. E, teyemmüm alınması doğruya benzemiyor. Teyemmüm alınması doğruya benzemiyor. Üstelik halefi olan namazlar e, bir arabada su bulunabilir, iki araba makul bir yerde vakitte durabilir... Bunun için evvela bizim bir mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu tekrar tekrar vurguluyorum. Arkadaşlarımız namaz platformu diye bir platform kurdular. Namaz için gayret ediliyor. Çoğalması için aşılanıyor. Şevki biraz kırıldı gibi sanki. O ilk rüzgarı iyi esmiyor. Ama bunun bana göre bir numaralı vazifesi şirket şirket dolaşıp arkadaş namaz vakitlerinde durun demeliydi. Durun yoksa karşı tavır alırız. Yoksa namazlarda durmayan şirketleri ilan ederiz. Kısaca bunun bir mücadelesi verilmeliydi. Bu çok ciddi bir konuydu. Ben Karadeniz'e ne zaman yolculuk yapsam araba yollarda durur. Çok defa o zamanlar eskiden yaygın değildi. Hatta kadın mescidi, erkek mescidi diye elhamdülillah. Şimdi çoğaldı. Bizin kıtlığını çok çektik onun. Kadın mescidi, erkek mescidi bile vardır. Antalya'dan buraya gelirken bir kere bile namaz için ben arabanın durduğunu hala hatırlamıyorum. Aynı dünyada hatır, hatırlamıyorum. Şimdi bu insanlar, bu insanlar hiç mi bu dünyada yaşamadılar? Bu dünyanın isna başkalarının basit arzularına bile değer verirken namaz kılan insanın lağlı için secdesine gönül vermediler, anlayış da göstermediler. Ben anlamakta zorluk çekiyorum. Bu Türkiye'de mücadele edilmesi gereken bir konudur. Bu konu sıkıntılı ama arabada teyemmüm edilir mi sorusunun cevabı edilmeyeceği yolundadır. Ne Edilmeyeceği yolundadır. Yani yanında şey. belki taş götürebiliyor. zannediyorum herhalde öyle bir öyle bir şey. Taşı yani teyemmüm etmekten ziyade durmayan şoförün kafasına yerleştirmek nokta <gülüyor> <gülüyor> nokta daha Evet daha güzel bir böcük. <gülüyor> Teşvik etmiyorum ama yani insanımız bunu anlamalı. Yani kendisi kılmasa bile başkasının duygusuna inanın sadakat göstermeli. Ben yine böyle sıkıntılı bir yolculuktan sonra buradan bir de Karadeniz'e yolculuk yaptım. Bir kardeşimiz vardı Samsun'a kadar onunla gittik. Bileti değiştirdim Trabzon'a direkte. Sonra Samsun'dan öteye bir, bir arabaya bindim. Ordu yakınlarına Fatsa'yı geçmiştik. Oraları hatırlıyorum. Vakit yaklaştı. Bir de Antalya'dan gelirken hep tedirgelim ya. Mavi'nin yanıma gelirse soracağım Mavi'ne uygun bir yerde yakında duracaksa tamam. Orada namazı kılayım. Durmayacaksa rica edeceğim. Mavi'nin yanıma uğramasını bekliyorum. Gelmedi gelmedi. Biraz sonra derinden uzaktan ezan sesi gelmiyor. Başladı. Şoför ayağını gazdan çekti. Arabayı zannediyorum da boşaldı. Ses güçleniyor. Bizim arabada yavaşlıyor. Araba yoldan çıktı, yeni yapılan cami yeni yapılmış, avlusu daha yapılmamış. Avlus caminin avlusuna araba girdi, şoför ayağa kalktı, kardeşlerim dedi, 20 dakika namaz için mola. Dünyalar benim oldu, bütün samimiyetimle söylüyorum. O gündür, bugün de unutmadım, hatta kitabın birisini yazdım hatırladığım kadarıyla. Sonra tabii bunu yapan insanca olur, sol tarafta ter terliklerini çekti, atladı arabadan aşağı. O gün biz arabadan sırsaydım, 26 kişi namaz kıldık. O yıllarda solcuların, komünistlerin inadı da, öfkesi de, İslam düşmanlığı da çok canlıydı. Onlar, bir de üniversite okuyanlar, bir favori bırakmamadası vardı, bir de uzun saç bırakmamadası vardı onlarda. Otobüsün içinden aşağı bile inemediler. Niye? Aşağısı cami olusu. Şimdi ömrümde araba kaçacak derdi olmadan, bilmem huzurla bir namaz kıldım. Herkese bir aile vardı, çocuk vardı. İşte 5-6 yaşlarında bir tane vardı. İşte 4 yaşlarında bir tane vardı. Ondan küçük bir tane vardı. Üçüne de tek tek abde saldırdı. Merdivenleri çıkarken küçüğünün elini de ben tuttum. Beraber girdik, namaz çıktık. Merdivenlerde şoförü gördüm tabii. Allah razı olsun dedim. Yani Duygularımı sonra anlatacağım dedim sana. Şimdi vakit... Neyse tabii sonra anlatmak mümkün olmadı. Niye? Ben Beşikdüzü'nde indim. Onlar yola devam ettiler. Bir daha buluşamadık. Bir mol, bola yerinde bir araya geliriz zannediyordum. Ama yolda bir hadise daha oldu. Bakın bu bir açıdan çok önemli. Yolda karşımızdan bir araba. Taksi. Yabancı plakalı. Üzeri bagajlı. Üstte bagaj oluyor ya üzeri bagajlı. Bir kamyonun arkasından öyle bir çıkış yaptı. Tek kelimeyle o kadar kötü bir çıkış olabilirdi. Bir anda hiç görünmezken direksiyon kırarak arabayı sollamaya kalktı ve bizim arabayla burun buruna geldi. Cenab-ı Allah'ın takdiri yolun sağı şarampol çok iniş değildi. Bizim şoför yolu bütünüyle terk etti. indi çıktı ama biz yattık kalktık. Tabi o deminki Karadeniz'in iyi huyudu bu da kötü huyu. Kalkan sayıp sövmeye başladı şoföre. Birini her gelen en berbat de kullanıyor. Şoför mikrofon aldı. Kardeşlerim dedi, sövmeyin dedi. Müslüman sövmez. Devam ediyorum. Dikkat ettiniz mi dedi? O arabanın üstünde bagaj vardı. Gurbetten geliyor dedi. Kim bilir evine yoluna ne kadar kaldı dedi. Neler düşünüyor aklından neler geçiyor, neler yorgun. Sağ salim evine varsın diye dua edin dedi. Elhamdülillah bir şey olmadı dedi. Olabilirdi. Olma dedi. Buna hamd edin dedi. Bir daha dua edin. Bir anda bıçak kesilir gibi saymalar, sövmeler bitti. Helal olsun dediler. İnsanlar oturdu. Mavin tabii dört köşe benim abim böyledir diyor. Şimdi o da havasını ayrıca atıyor. Evet biz nadir gördük ama o anda benim aklımdan geçenler ne diye sorun. Bu makam şoförün makamıydı. Hizmet onun sırasıydı. Sen istediğin kadar alim olsan... Kafanda da bu kadar kavuk olsa yer hizmet sırası şoföründü. Dört dörtlüktü. İnanın elli saat nutuk atmaktan, bilmem ne yapmaktan, bu hareket daha yerli yerine bir hareketti. Onun için ille tebliğ, kürsülerden olmaz, nutuk atarak olmaz. Bazen yaşayarak olur, bazen ayakkabı dükkanından olur, bazen işten olur, bazen direksiyon başından olur. Bazen sohbet sırasında olur, bazen yolda giderken davranışlarından olur. Tek kelimeyle dört dörtlüktü. Benim hayatıma örnek tebliğ üsluplarından, davranışlarından birisi olarak girdi. Hala aklıma gelince hayırla iade ediyorum, hala dua ediyorum. Son derece yerinde bir davranıştı. Bunun gibi. Bunu bir ahlak olarak yerleştirmemiz lazım maalesef. Hala ihmaller devam ediyor. İhmaller zincire devam edip gidiyor. İnsanların tekrar ediyorum basit ihtiyaçları bile göz önüne alınıyor ama namaz ihtiyacı ne hikmetse göz önüne alınmıyor. Böylece teyemmümü vurguladık. Noktaladık. Tamam. Şimdi kadınlara mahsus haller diye bir başka dilime geçiyoruz. Kadınlara mahsus haller denilince hayız, nifas ve istihaza kastedilir. Bu üçü kastedilir. Ve inanan fıkh'ta özellikle adet, hayız fıkhın en karışık konularından birisidir. Ve çok detaylıdır. Bir insan hayız ve hükümleri hakkında bir bölüm hazırlamaya kalksa inanın doktora tezi olmaya yeter artar ve çok çok da zorluk çeker. Çok detayı var. Sadece bizim zannettiğimizden öte bir sürü bağlantıları var. Günümüzde zaman zaman karşılaştığımız zaman bu alanda mütehassas olan doktorlara sorularımız oluyor. Onlar da hocam bu konulara bizde de net değil diyorlar. Mesela biraz sonra gelecek. Adetin en çok günü Ebu Hanife'ye göre 10 gündür diğer meselelere göre 15 gündür. Şimdi 10 gün 15 gün. Fazla olan nasıl ayırt edilecek? Ne yapılacak diye sorduğumuzda son olarak bayağı tecrübeli olan jinekolog olan bir bayan hocam dedi biz de bilmiyoruz dedi ama 10 günden fazlasını hastalık sayarak ona göre hasta muamelesi yapıyoruz hastamıza dedi. Tedavi yollarına gidiyoruz dedi ama bizde de o net değil dedi. Bunun gibi başka şeyler de var. Yani kesilip gelenler, şunlar da bunlar da işte 40 e, başı gibi tabir kullanıyorlar. Nifastan sonra peşinden işte temizleniyorsunuz, çok geçmeden bir kan daha geliyor buna ne denir? Bazı detayları var, şıkları var. Halen zor, halen hakkında hüküm vermek o kadar kolay değil. Tekniğin bu kadar ilerlemesine, tahlillerin bu kadar çoğalmasına rağmen. Şimdi inşallah geri, geri geleceğiz sırayla. Şimdi bunların içinden hayız neye denir? Hayızın tarifini kaynaklarımız şöyle yapıyorlar. Ergen ve sağlıklı bir kadının rahminden belli aralıklarla gelen kana denir. Sağlıklı vurgusunu şunun için yapıyor. Hastalık sebebiyle, damar çatlama sebebiyle gelene istihaz denir biliyorsunuz. Yapısı diğer kanlardan farklıdır zaten Rabbim bizi böyle yaratmış, fıtraten böyle yaratmış. Ne oluyor? Rahmin iç duvarında, iç çeperinde bir tabaka gelişiyor. Bu tabaka çocuğu beslemek içindir. Hamilelik gerçekleşmeyince bu tabaka çözülme yapıyor. Kanla birlikte bu tabaka dışarıya atılıyor. Normalde hayızın sebebi budur. Ve hayız, Kadınlık açısından sağlık belirtisidir. Adet görmeyen bir kadının çocuğu olmaz. Bu çocuk olması için hazırlanmış bir tabakadır. Çocuk olmayınca vücut bu çözülme açar ve vücut bunu dışarıya atar. Yaklaşık olarak adetin geliş sebebinin özeti budur. Hayız, biz kelimeyi kullanmak zorundayız ilim alanında ama Adet hali, bizim dilimizi kastediyorum, aybaşı yine belli bir edep gereği annelik hali diye adlandırılır. Bu nevi meselelerde kinaye, edep ve terbiyeli üslup son derece güzeldir. Bir edebin de gereğidir. Doğrusu budur. Başka memleketlere göre, ülkelere göre, şahıslara göre günümüzde kadınların özel halleri dendiği gibi, renklilik hali dendiği gibi başka şeyler de kullanılıyor. Bunlar güzeldir. Ama mesele ilim tahsiline ve fıkhi meselelere gelince kinayelerin kullanılması çok doğru değildir. Bazen yanıltıcı olabiliyor. Herhalde uzun, ya yüz yaşını bulduğunu zannediyorum. Tam bilmiyorum ama Mehmet Emin Erhoca var. İyi bir insan. Şimdi o İslam dergisine bir yazı yazmış. İşte hayızlı kadınlar, işte tavafla ilgili hayızlı kadınlar diyor. Adetleri kesilince başlarını yıkarlar, gidip tavaflarını yaparlar diyor. Şimdi düşünüyorum ben kendi kendimi. Adetli bir kadın başını yıkayarak nasıl tavafa gider? Mehmet Emin Erhoca esasen Şafiidir, Yani yazdığı Şafi ile ilgili değil, oraya hanefiler gibi düşünerek yazmış ama temelde gördüğü tedris Şafi fıkhı üzerinedir. Acaba Şafii'lerde de benim bilmediğim böyle bir şeyim var diyorum. Olmadığı gibi ihtimal de gelmiyor. Yani hiçbir şer'i ölçüye sığmıyor. Düşündüm taşındım yani şu olarak zihnime kanca gibi takıldı. Şey olarak. Daha sonra ertesi gün müdüleydir Harami Şerif'te Lütfü doğancıya rastladım. Yumuşahane Lütfü Doğan. Bir Lütfü Doğan daha var doktor CHP'li. O değil. Canım. Gümüşhaneli Diğerlişehirler Başkanlığı ikisi de yaptı. Birisinin vekil yaptılar. Lütfi Doğan Hoca'yı Gümüşhaneli Lütfi Doğan Hoca'yı vekil asalete geçirmediler. Niye? CHP'li değil diye. Öbürü Diğerlişehirler Başkanlığını fiilen yaptı şey olarak. Lütfi Doğan Hoca tarihi olarak ondan az durmadı belki daha çok durdu herhalde. Tam bilmiyorum net olarak ama asalete geçirmediler. Nasıl? Ona rastladım ama ona sorarken aklıma geldi. Hocam dedim hiç bildiğin bir yerde baş yıkama dedim. Gusülden kinayi olarak kullanılıyor mu? Tamam sonra soracaktım o aklıma geldi. Doğu'da kullanılıyor dedi. Baş yıkamadan kast edilen gusül abdesiymiş. Buyur. Öyle mi? Şimdi ama fıkıh da doğru değil. Yanıltabilir. Bir kadıncağız ona güvenip başını yıkayıp gidip tavafını yapabilir. Bu yanı, yanıltıcıdır. Normal hayatta kullanabilirsin, edebilirsin veya arkasını onunla doldurabilirsin. Şimdi bir yerde ne oldu? Birisine sormuşlardı. Akşamleyin, geceleyin e, gezintiye çıkalım mı? Dedi, dediler. O da ihtiyaç yok dedi. Sanki yürüyüş manasını anladı. Tuvalet ihtiyacı var mı diye sormanın kinayesiymiş o. Gezintiye gitmek, gezintiye çıkmak, gezinti yoluna gitmek. Kısaca kinaye esasen bu nevi yerlerde evet güzel bir yerdir. Ayak yolu denmesi gibi birçok yerde. Şurada denmesi gibi. Ama bazen yanlış anlaşılabilir fıkhi konularda ise bilgi verirken kutlanılmaz. Net olmalıdır. Başka manalara da kapalı olmalıdır. Eğer kinayı kullanıyorsan altına bunun kinayı olduğunu, neye murat olduğunu hissettirecek yerler yerleştirmelisiniz ki kinayı olduğu anlaşılsın. Yanlış manaya hamledilmesin efendim. Anlaşıldı Nifas ise nedir? Doğumu takip eden kana denilir. Kısaca. Rahimdeki bir damarın çatlaması veya herhangi bir hastalık sebebiyle gelen kana ise ne deniyor? İstihazah kanı deniyor. Onun rengi diğerinden daha açıktır. Şimdi... Hayızla ilgili dünya kadar hüküm var. Ben detaylarına girmeden bir bölümünü paylaşacağım. Daha sonra, geçen sene bilmiyorum, size bir yazı vermiştim, kaydettirmiştim. E, adetli olan, yani yine ihtiyaç var mı? Yeniden öyle bir şey gündeme getirelim mi? Veyahut da vereyim fotokopisini çekersiniz bilmiyorum ama açık. Var var, var ben de. Var benimle çok gündeme geldiği için kayıtlara geçtim. O bir dersi alır neredeyse. Yine bir dersi ona hasredebiliriz. Tamam. Ama şu anda bahen bilgileri paylaşmak üzere hayızla ilgili hükümleri bir paylaşalım. Bir. Gelişiyle ergenlik başlar. Küçükler hep büyümek isterler. Büyüyünce de yaşını küçük göstermek isterler. Küçüğe sorsan işte sekiz yaşa sekizimi bitirdim dokuzuma gidiyorum der. Dokuzdayım artık annem öyle dedi. Kim üst rakam söylerse onu beğenir. O hoşuna gider onu söyler. Daha sonra yaş büyüdü müydi? hep birkaç yaş küçük göstermeye çalışırlar iş değişir. Burada da ergenlik başlar ama öbür taraftan mükellefiyet sorumluluk da başlar. Artık namaz fazladır artık oruç fazdır, artık tesettür fazdır. Ve peşini takip eden diğer sorumluluklar birbirini kovalamaya başlarlar. Hayızlı kadın namaz kılamaz. Oruç tutamaz. Orucunu kaza eder. Namazını kaza etmez. Tabi bir hadis-i şerif var. İlk okuduğumda şaşırmıştım. Sana tabi anlaşılıyor hemen de. Ne diyor? La salate li haidin illa bil hımar diyor. Hayızlı kadın ancak başörtüsüyle namazı caizdir deme. Kadıçerim'in. <gülüyor> Düşündüm hayızlı kadın nasıl namaz kılıyor? Başını örtüsüyle nasıl namaz kılıyor? Ama hadisin demek istediği adet görmeye başlayan kadın. Hani çocukken başını örtmüyor. Öyle namaza duruyor. Nasıl durursa dursun hoş görüyorsun ama artık adet görmüyor başladı demek, başını da örtecek demektir. Tabi başı açık namaz kılanlara, cevaz verenlere, bilmem nelere ayrıca duyur da onların duymak istemeye niyeti yok da yani. Dolayısıyla böyle bir şey var. Bir daha, efendim, bir şey La salate li haidin illa bil kımar diye. Bir yok değil. Değil değil. Güçlü. Güçlü güçlü. Güçlü, güçlü bir adet sahib hadis. Evet. Evet sahib hadis. Evet. Şimdi isterseniz yani kaynağını da getirebilirim müdahale edersem unutmayayım. Kaynağı kaynağını da getirebilirim. Buyur. Örtüsüz kılan ben onun için ben de getireyim dedim. Çünkü başka da var. Yani dünya kadar da var da Esma hadisi var. Esma diyor elini gösteriyor, yüzünü gösteriyor. Allah Resulü ve bunların dışında bir kadının her yeri kapalı olmalıdır diye, diye vurgu yapıyor. Ve benzeri. Ama o hadis şey için yani adetle namaz mesuliyetinin de başladığını bildiren bir hadistir. İnşallah getireyim. Ben ona hayız gören kadın deyince o sırada hayız görüyor manasını anlamıştım. Tuhafıma gitmiştir. İnsanın aklına geliyor sonra bakıyorsun. Evet yani kastedir nedir? Artık adet görmeye başlayan demektir. Yani şu olarak başörtüsüyle olur. Şimdi bunun üzerine de çok ileri geri söz edildi. Söz edildi şu demek. Birisinin ifa'iyeti şu. Evet yani adetli bir kadın namaz kılamaz ama oruç tutması gerekir. Oruç üzerine farzdır. Buradaki gada kelimesi o tarihlerde vakitten sonra yerine getirilen ibadet manasına kullanılmıyordu bu manaya 3. asırdan sonra kullanılmaya başladı. Dolayısıyla asıl Saadet'te ve sonraki yıllarda, sonraki 200 yıl içerisinde bu manaya kullanılmadı. Gada kelimesi yerine getirdi. Hükmetti demektir. Doğru yani bu şey doğru. Hükmetti demektir. O da yerine getirdi. Mesela cuma namazınızı bitirdiğinizde, gada diye bitirdiğinizde gibi ifadeler kullanı kullanılıyor. O manayadır. Bu manaya değildir deniyor. Bunlar yanlıştır. Bir kelime cümle içerisinde farklı kelimelerle yan yana geldiği zaman şu manayı alıyorsa başka kelimelerle yan yana geldiği zaman başka mana alır ve bu çok açıktır. Bunu buna taşıyamazsınız. Milletin araçça bilgisinin eksikliğinden dolayı veya dil inceliklerinin eksikliğinden dolayı böyle bir ayak numarası doğru değildir. Bunu şunun için söylüyorum. Bizim dilimizde de var dünya kadar. Güneş vurdu ayrıdır, don vurdu ayrıdır, boksör vurdu ayrıdır. Birbirinden farklı vurmalardır bu. Yanına gelen kelimelerle siz anlıyorsunuz ki bu ayrı bir vurmadır, bu ayrı bir vurmadır, bu ayrı bir vurmadır. Vurma kelimesi işin içinde var diye birini öbürüne öbürünü birisine karıştıramazsınız. Bu doğru değildir. Bu işte ayak oyunudur ki nitekim getirince göreceksiniz Ayşe validemiz diyor ki Hani hepimiz gibi. Üzerimde diyor Ramazan'dan oruç kalırdı. Ayşe Validemiz de niye Ramazan'dan oruç kalır? Adetli olduğu için. tutamadığım oruç kalırdı. Tutamazdım tutamazdım. Şaban gelirdi Şaban ayında tutardım diyor. Yani demek istediği şu. Ramazan'da tutamadığım oruçlarımı bugün yarın bugün yarın bugün yarın derken bir bakmışım Şaban gelmiş bir de Ayşe Validemiz oruç bir insandır ama diyelim ki pazartesi perşembe oruçlarını tutuyor. Diyelim ki işte eyyamül bid denen oruçları tutuyor. Onu da ilk fırsatta tutarım diyor. Nasıl olsa tutacağım diyor. Bir bakardım diyor Şaban ayı gelmiş diyor. Gelecek yıla kalmasın diye Şaban'da tutadım. Hatta İmam Şafi Rahimullah Ahmed İbni Hanbel de böyle. O yılın orucu gelecek yıla kalmamalı diye bu hadisi de belli olarak kullanıyor. Ayşe Validemiz bırakmamak için ne yapıyor? Şaban ayı ki Şaban'dan sonra Ramazan geliyor. Dolayısıyla öbür yıla kalmaması için özel gayret gösterdiği anlaşılıyor. Böyle olmalıdır şeklindeki gösterilen delillerden bir tanesi de budur. Evet. Evet de bu böyle midir? Buyur. Kefaret orucunda da böyle midir? Gelecek yıla kalmamalı mıdır? Yani şu hâle böyle böyle bir şey yok. Zaman sınırı yok. Yaha nefilerde yok. Şöyle bir şey diyeyim. Yani borcun daima ne kadar çabuk eda edilse doğrusu o. Bir şey Bak, daha. Bir de... Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> Soru soruyu getireyim. Fesa bir... <gülüyor> Şimdi şöyle, şöyle diyelim. Yani, böyle bir insan kefareti, borcu ne kadar önce öderse doğru bir davranıştır. Ve ödemeden vefat ederse sorumlu olur. Bu yüzden erken davranma ayrı bir konudur. Ama yerine getirdiğiniz an ne zaman yerine getirmişseniz evet böyledir. Kefaret şöyledir. Bir insan sadece Ramazan ayındaki orucu, tekrar ediyorum, niyet ederek başladığı bir orucu hiçbir meşru sebep olmadan bozarsa kefaret gerekir. Başka bir oruçtan dolayı kefaret gerekmez. Ramazan ayının dışındaki bir oruçtan dolayı kefaret gerekmez. Bir insan Ramazan'da tutamadığı, kazaya bıraktığı bir orucu, farz oruç kasten bozsa, hiçbir sebep olmasa günahkar olur, kefaret gerekmez. Günahkar olmak başkadır. Musibet. Musibet. Nafi. Şimdi bir, şöyle bir sıkıntımız var. Kimsenin bilmediği Bilgiyi bilmek. Böyle. Bu bu akademisyenlerde başka belaya sebep oluyor. Halk arasında başka belaya sebep oluyor. Kadınlar arasında bir başka belaya sebep oluyor. Hepsi akademisyenlerinki daha tehlikeli. Ama kadınların kı da el altından yayıldığı için tehlikeli. Şöyle bir fikir üretiyorlar. Herkes ömürde ne olur ne olmaz. Bir orucunu bozmuş olabilir. Ömürde bir kere kefaret tutması iyidir, tutmalıdır. Sonra kefarete başlıyorlar. Kefaret öyle kısacık bitmiyor ki. Hastalığı var, sağlığı var. Sonra vacipleşiyor, adaklaşıyor ve hiç kişinin üzerine kalıyor. Bana komşumuz soruyor. Böyle böyle diyor. Ömürde bir defa kefaret tutmak lazımmış diyor. İşte devreye adetler girecek ne olacak? Dur dedim evvela baştan başlayalım. Ömürde bir kere kefaret tutmak gerekiyor diye hiçbir şey yok. Doğru da değil. Böyle bir şey üretemezsin. Kesinlikle başlayıp da bozduklarına meşru hiçbir şey bozduklarına bilmedikleri bir Ramazan orucu yoksa kefarete başlamasınlar. Bu bir hatadır. Vebaldir. Sağlığı var. Farlığı var. Yokluğu var. Darlığı var. Sıkıntı olur sonra. Ve vevel altına. Kendi kendinizi vebal altına sokarsınız. Hiçbir zaman yok. Dolayısıyla sakın böyle bir şey yapmasınlar. İkinci sorunu adet evet kefaret meşru ise olacaksa adet mani değil. Niye? İnsan ondan sakınamaz. Ama hastalık mani. Yolculuk dışı herhangi bir başka sebeple adet dışı mutat olan dışı bir sebeple bozulursa kefaret sıfırdan başlar yeniden. Mütettabiat bozulur silsile bozulur sıfırdan başlar her seferinde. Bir tek buna niçin müsaade edilmiştir? Adetle ilgili müsaade edilmiştir ve bitti. O yüzden sakın başlamasınlar dedim. Komşum bana ne diyor? Ömürde bir kere de bu tutmak lazımmış. Onun için tutmaya başlayacaklar diyor. Ben diyorum başlamasınlar o başlayacaklar. Sözünüz de geçmiyor. Fısıltı gazetesi ve fısıltı imamları mevcut imamlardan herkesten güçlü. Başlıyorlar. Zaten birisine biri inandırmak istiyorsan sokakta dedikodu yay söylediğinden daha doğrudur. Daha çok tesir eder ve yayılır. Aynı komşum bana iki ayı geçtiğinde sonra yeniden geldi. Hocam elli kaçıncı gün dedi? Elli kaçıncı gün dedi? Hastalıktan dedi ama çok çok çok düşkünleşti dedi. Orucunu tutamadı. Şimdi ne olacak? Yani insan ne diyeceğini bilemiyor. Yani hakikaten ne diyeceğiniz o hadise yaşanan hadiselerden bir tanesi bu. Bunun gibi kaç tane yaşanıyor? Bu benim çevremde yaşanan. kemiler bilir nerelerde başkaları neler yaşanıyor? Bunun bilinmesinde fayda var. Tamam. İnşallah bunu dediğim gibi o yazıyı getirince şey yapınca detaylar, delilleri bununla ilgili hadisleri getirince ve hatıraları getirince inşallah yeniden e, vurgularız bazı noktaları. Tamam. Böyle bir insan yine adetli bir kimse Kabe'yi tavaf edemez. Bununla ilgili olarak ne var? Peygamber Efendimiz'den Hazreti Ayşe hadisi var. Bütün haç nüsükünü yaparsın, yani Arafat'ta vakfeyi yaparsın, Müzdelife'deki vakfeyi yaparsın, taşlarını atarsın. Ama temizlenince yıkanır, Kabe'yi tavaf edersin diyor. Peygamber Efendimiz yine Esma hadisi vardır. Onu çok fazla bilmiyoruz ama e, bakınız biraz da ibret olsun diye söylüyorum. Esma o günlerde Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın hanımıdır. Huleyfe'ye geldiğinde... Zülhuleyfe daha Medine'nin yanında da. Şimdi Medine'nin sınırları içerisinde kaldı. mahalleler oraya kadar uzadı. Zülhuleyfe de çocuk dünyaya getirmiştir. Yavrusunu dünyaya getirmiştir. Biz olsak hemen döneriz. Yola çıkmayın zaten. 9 ay geçmiş her doğum ihtimali var yola çıkmış. Hacca gidiyor. Peygamber Efendimiz de hacca gidiyor. Veda haccında olan bir hadise bu. Peygamber Efendimiz'e soruyor. yarası şimdi ne yapayım diyor. Yıkan diyor niyet et telbiyeni bütün hacıların yaptığını yap. Mekke'ye varınca da bütün hac nüsükünü yapabilirsin. Ancak Kabe'yi tavafı temizlendikten sonra yap diyor. Esma Radiyallahu Anh'dan gelen hadis. Dolayısıyla başka da var İnşallah görürüz. Hocam, kırk tamam. Mı Tabii onlar kalabiliyorlar. Bir de 40 gün sürecek diye kaide de yok yani. Sırf zaten Mekke ile Medine yolları yaklaşık olarak haç güzergahı, haç şeklinde gidilirse şöyle bir 17-18-15'te 20 gün arası sürüyor. Yani Mekke-Medine mesafesi hızlı yürüyüşte 14 gündür, yavaş yürüyüşte 20 güne kadar o zamanda 450 kilometre onu söyleyeyim. Zülhuleyfe'den 450 kilometre, Medine'den 456 kilometre. O günün şartlarında şimdi asfalt yol güzergahından böyle asfalt yol güzergahının büyük bölümü hicret yolundan geçmiştir. Medine hicret yolundan geçmiştir. Evet. Bayağı bir mesafe yani basit bir mesafe değil yani bilesiniz. 15 günü yollarda geçiyor. Zaten oraya varıyorsunuz şu bu derken böyle. Tamam. Devam ediyoruz. Adetli bir kadın Dolayısıyla eliyle Kur'an tutamaz. Kur'an tutmak istediği zaman bir bezle tutabilir. Ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim okuyamaz. Ancak ne yapar? Zikir ayetlerini, dua ifade eden ayetlerini zikir ve dua niyetiyle okuyabilir. Fatiha okuyabilir. Ayetel Kürsi okuyabilir. Kul euzü birabbil felak ve'n nas sureleri okuyabilir. Rabbenağfirle na Veli دَيْنَا gibi okuyabilir. رَبَّنَا لَا تُزِي قُلُوبَنَا بَعْدَيْذْ هَدَيْتَنَا gibi dua ifade edenleri okuyabilir. Evet o zaman mezhepler arasında ihtilaf var mı? Yok. Bu konuda mezhepler arasında hiçbir ihtilaf yok. Ancak şöyle bir şey var. Yani biz ihtilaf derken hep tersinden başlıyoruz onu. doğru başlangıç Çünkü şöyle diyeyim gibi olmalı. Şöyle biliyorsunuz, şimdi bir başka konu misal vereyim. Bu genel halimiz içinde misal olduğu için dile getiriyorum. Ebu Hanife Rahimullah'a köre, aynı imama uymuş, farz namaz kılan cemaat içerisinde bir kadın bir erkeğin yanına durursa, yanına duran erken, arkasına duran erken namazını bozar. Bu İmam Şafii'de bozmaz. Şimdi cümleye şöyle başlanıyor. İmam Şafi'ye göre bir kadın bir erkeğin yanına durabilir. Bunun hiçbir zararı yoktur. Ebu Hanife bozar demiş, işte onlardan da bir kişi demiş. İfade de böyle olduğu için söylüyorum. Onlardan da söyleyen bir kişiye bu Hanife'yi kastediyor. Şimdi cümle böyle yanlış, baştan sona yanlış. Safta doğru olan erkeklerin durması... Sonra çocukların durması. Günümüzde çocuklar biraz şey yapılır. Çocuklar olgunlukta değil cıngar çıkarıyorlar safta. Çocukları saf arasına dağıtmak daha doğru. Sonra da kadınların durması. Bütün imamlara göre saf nizamı budur. Erkekler, çocuklar ve kadınlar. Bunda hiç iktiraf yok. İktiraf nededir? Bir kadın bir erkeğin yanına dursa bu bir hatadır. Doğru değildir. Ama bu hata namazı bozacak derecede bir hata mıdır? İktiraf bunda. Ebu Hanife'ye göre bozar, İmam Şafii'ye göre yanlıştır ama bozmaz. Şeyin evvela hani o yaralı noktayı bir tespit edelim. İhtilaf noktasının sonra üzerinde duralım. Doğru olan budur. Efendimiz safı böyle tutmuştur. Hatta evde bile Enes ne diyor? Annem rica etti. Bir başka rivayette ninem diyor ama büyük ihtimalle Ümmü Süleym annesi. Ya Resulallah diyor evimizin bir köşecinde namaz kıl diyor. Kılalım. Biz orayı mescit edinelim diyor. Efendimiz öne geçiyor. Bir yetimle birlikte biz diyor arkasına durduk Resulullah'ın. Annemler de bizim arkamıza durdular. Namazı böyle kıldık diyor. Şimdi evde özel diğerlerde bile namaz böyle kılınırken siz böyle diyorsunuz. Bu doğru değildir. İfade, üslup yanlışlığı vardır. Evvela ifadeyi ve üslubu bir oturaklaştıralım. Şimdi gerisin geri döndük. Bizim konu, konumuzda ilgili olarak. Onda da nedir? Bütün mezhepler adetli bir kadının Kur'an tutmasını ve okumasını caiz görmezler. Ancak i̇mam Malik Rahmetullah Aleyh'de şöyle bir ek bilgi vardır. i̇mam Malik Rahimullah diyor ki, adetli bir kadının Kur'an okuması bu bir hatadır, bir vebaldir diyor. Doğru değildir, caiz değildir. Ancak bir insanın okuduğu ve ezberlediği yerleri unutması da bir başka vebaldir, bir başka hatadır. Üstelik bunun hatası naslarla sabit bir anlaşıldığına göre bu hatadan daha büyük bir hatadır diyor. Okunan ve ezberlenilen ayetlerin kaybolması çünkü adet uzun sürebiliyor. Her insan aynı şekilde hafıza gücüne sahip değildir. Farklıdır. Eğer bir insan hafızlıktan, ezberden kopuyorsa, unutuyor ise Böyle bir kopukluk oluyor ise ne diyor? Bu vebal öbür vebalden büyük birini vebaldir. Okumaya ve hafızasındakını korumaya devam etmesi bu durumda daha uygun olan bir davranıştır diyor. Karşısında daha büyük vebal var. Yeni bir sayfayla, Do, Yani biraz ezberlerinin yani mantık şey olarak normal şeyin gereği budur. Bir de kısa süren kopmayanın da buna tevessül etmemesi lazım. Bütün kurslarda var. Ben biraz geleceğim. Hı -hı. Ama bilin. Şöyle diyeyim. Yani şeyin illetini, sebebini bir biliniz. Yani İmam Malik Rahim Allah ne diyor? Biriniz. Ancak pratik hayata dökülünce başka sıkıntılar da var. Değil, Mezhebin kanaati budur. Evet. Bizde de esasen bizde de şöyle diye bizde de bu fetva gerektiğinde uygulanabilir diye işaretler vardır. Çünkü her insanın yapısı bir değil, doğru. Ancak pratik hayata döktüğümüzde şöyle bir sıkıntı daha var. Şimdi ezbere dedik ki, unutanlar, şöyle olanlar, böyle uygulayalım. Unutanlar, uzun sürenler ve benzeri ezbere devam etsinler. Diğerleri uygun veya da hanefilerin dediğini uygulayalım. Adetli olanlar Kur'an-ı Kerim okumasınlar. Bitince işte hıfızlarına kaldıkları yerden veya ezbere devam ederler. Bu sefer ne yapıyor talebeler? Talebe talebedir. Yaramazlık yapmadan olmaz. Talebeye olmuyor. Ezberlemeyen, gevşek davranan hocam ben özür diyor. Sığınıyor. Özellikle bayan hocalar da bunu biliyorlar. Bildikleri için ne durumda olursanız okuyacaksınız diyorlar. Prati pratik hayat dolayısıyla bazı şeyleri zorluyor. Şimdi sağ olsun bizim genel bir derdimiz daha var. Nedir o? Diyanet bir açıklama yapıyor. Eğitim için okunabilir. Anlatmıyor nasıl olduğunu. Fetva nasıl olduğunu. Hangi delillere dayandığını anlatmıyor. i̇mam İmamı Malik rahimahullah'ın ma rahimallah da demiyorlar. İmamı Malik diyorlar. İmamı Malik'in bu konuda fetvası var. Eğitim yapanlar Kur'an-ı Kerim'i adetliyken de okuyabilir. Şimdi bu bütün kurslara böyle yayılır. Eğitimde adete bakılmaz. Herkes okuyacak. Her yeri okuyacak. Müftüler de dahil, Kur'an kozu hocaları da bir tanesi bu görüşün aslı asları nedir? Neden İmam-ı Malik böyle diyor? Gidip de ona bakmıyor. İstisnasız karşı çıkanlara da siz mi çok iyi biliyorsunuz diye veyahut da şey diyenlere hemen karşı saldırı geliştiriyorlar. Diyanet bu konuda bir açıklama yaptı. Başkasına ne hacet? Geçen gün ekranlarda yine Diyanet mensuplarının emekli bir tanesi, Kardeşim Diyanet bir gar açıklama yapmıştı. Diyanet'in açıklaması bütün dünyayı durdurur sanki. Şeydir, bayram için dediyle getirdi. Diyanet bu konuda açıklama yapmış. Ve benzeri. Diyanet şeyi de açıklama yaptı. Ben onu söyleyeyim. Oturdu aldılar. 300 kadar bir kongre vardı. O kongrede çıkan bütün kararlar hepsi bir mercek altına alınmalı. Bir tane hayır garı çıkındı ordan zaten. Ya giriye tehdire dedi tehlikeler çıkmadı. Ka alınan kararlardan bir tanesi ben size söyleyeyim. Cidde mihkat sınırlarının içindedir, dışında değildir. Yok dışındadır, içinde değildir. Çıkan karar o. Cidde mihkat dışındadır. Biz elimizle ciddeyi mihkat sınırlarının içerisine sokup dışına çıkartma hak selahiyetine sahip değiliz. Yani, tamam. Karar niye çıkıyor biliyor musunuz? Tahminimi söyleyeyim ben. Ciddeye, Mekke'ye gidecek olanların ciddeye pantoluk, gömlek, gravat varabilmeleri içindir. Mikat içi olunca uçakta ihrama girme lüzumu kalmıyor. Ciddiye var binebiliyorsunuz, ciddeden ihrama girebiliyorsunuz. Bir heyet olarak gelenlere. içerisinde bir hoca efendisi ve biz de karşılamaya gittik. Resmi bir heyet. Hepsi ciddiye. Mekke'ye geçecekler bir de. Pantolon, gömlek, kravat döküldüler. Niye böyle yaptın? İçerisinde hoca vasıflılar da var. Çoğu hoca vasıflı zaten. İfade aynen böyle cevap. Bu konuya dokunmayın. Şimdi ben bir daha o insana bildiğiyle amel etmeyen ve protokoller karşısında değer kaybeden insana değer vermem. Kusura bakmasınlar. Dik durmasını bilmeliler. Şimdi bu hesap bu. Ama şu hesap edilmiyor. Basit olarak söylüyorum. Yani dini hükümleri bir tarafa bırakarak söylüyorum şu anda. Pekala hil bölgesi, mikat içerisinde olanlar bu bölgenin içerisinde ihramsız gelip gidebilirler. Yani Mekke'li ciddiye ihramsız dönerken gelecek şekilde gelebilir. Yani ciddiye gelir, işlerini görür, gerisin geri Mekke'ye döner, yeniden ihramıyor. Ama mikat dışına çıkarsa dönüşte ihramlı gelmelidir. Bir günün içerisinde Mekke'den ciddiye binlerce insan gelip gidiyor. Onlar hepsi dönüşte o zaman ihramla dönmek zorundalar. Mikat'ın dışında olunca. Siz ciddeyi mikatın dışına alırsanız ciddiye gelenler Mekke'ye ihramlı dönmek zorundadırlar. Bu taraf hesap edilmiyor. Onlar kim olacak? Hesaplar Türkiye'den gidişe göre. Oradaklar mühim değil. Oraya pantolon, kravat varabilecekler. Edecekler. Allah selamet versin. Böyle bir ölçü olmaz. Nokta nokta nokta. Devam ettik. Yani evet. Şekillendirmeye çalışıyorlar. Bugünlerde yadırgamıyorum. Yani kınamıyorum da ama Dikkat edin. Hep öyle değil miyiz? Öğle namazı kaçta oluyor? 12'ye 5 kala falan oluyor. Cuma gün ezan kaçta okunuyor? 12:10 geçe okunuyor. Neden? Memurlar. memurlar Cuma yetişsin diye. Bunu yadırgamıyorum ama niye şöyle değil? Niye Cuma gün memurlar 15-20 dakika önce tatil yapmıyor? Cuma gününe mahsus öğle arası. Neden 15-20 dakika öne çekilmiyor da bu insanlar namazlarına yetişsin, huzur içinde namaz kılsınlar? Evet. Biz ne yapıyoruz? Ezanı. Memurların saatini ayarlıyoruz. Ama memurların saati ezana göre falan öyle namaza göre falan ayarlanmaz. Bunlar laikliğe aykırıdır. Laiklik tek, o kadar kıymetli ki dokunsan yıkılıyor bir de. Yani. Dokunmayacaksın. Şöyle yaksın yıkılır. Böyle yapsın yıkılır. Ya dışına bir kılıf geçirin, bir şey edin, bilmem ne edin, sağlamlaştırın kardeşim. Öyle. Devam ettik. Bu, bu konuyu inşallah dediğim gibi o şeyde gelecek ama e, konunun aslı, izahı böyle ve bu şekilde. Mesela. Şimdi tabii mescide girmesi de doğru değildir ama mesciddeyken gelirse uygun bir şekilde ne yapar? Dışarı çıkar. Evet yani bu bu, bu hal. Şimdi tabi bu haldeyken yani kocasıyla birlikte olması da yine doğru değildir. Bu haldeki bir kadın bu önemli. Yani adet gören bir kadını boşamak caiz değildir. Adetliyken boşamak caiz değildir. Buna ne diyoruz? Bidat talak diyoruz. Peygamber Efendimiz bu haldeyken boşayan sahabi azarlamıştır. Ve kadının hem hal psikolojik açıdan iyi değildir, hem iddette de hak kaybı sebebiyle iyi değildir. Bir de bu haldeyken fıtraten belli bir uzaklık vardır, iyi değildir. Peygamber Efendimiz bu haldeyken kadınca bir de gergindir. Her adet, her kadın aynı şekilde yaşamıyor. Sancılı yaşayan var, gergin olan var, şu olan var, bu olan var. Kadının ruh haleti de değişiktir. Dolayısıyla bu durumdaki insan ters cevap verebilir, şöyle olabilir, böyle olabilir. Haliyle bu vakitte bir kadın boşa kadını boşamak caiz değildir. Bidat taraktır. Boşamayı yapan günahkardır. Efendimiz derhal rücu edeceksin demiştir. Sonra boşayacaksan adam gibi boşa şeklinde ikaz et, et, etmiştir. Dolayısıyla buna bidat talaktır diyoruz. Basit bir hadise değildir. Vebali basit de değildir. Bunu buna bilinmelidir. Ayrıca adet gören bir kadın, her kadet, kimisi adet görmez. Kimisi mesela rahim gelişmemiştir görmez. Kimisi asırı zayıflıktan görmez. Kimisi yaşlanmıştır. Artık menopoz dönemi başlamıştır görmez. Ama gören kadın zifaf gerçekleşmiş adet görüyorsa iddeti nedir? Ya üç hayızla iddetir, biter. Bu Ebu Hanife'ye göre. Ya üç tuhurla, tuhur Hayız arası temizlik günlerine denir. İmam Şafii Rahimullah bu kanaattedir. Ya üç hayızda ya üç tuhurla hayız arası üç tuhurla iddetini tamamlar. Son cümle söyleyeyim bununla ilgili. Hayız kuslu gerektirir. Bu hepsinin bir herkesin bildiği bir şey. Dediğim gibi inşallah. Birkaç kelime de şöyle söyleyeyim. Daha önceki yıllarda özellikle İslam alemi kimle daha iç içe yaşıyordu? Yahudiler daha büyük düşman ama İslam'ın ilk yıllarında Medi Müslümanlar Yahudilerle mesaf coğrafi olarak daha yakındılar. Medine'de Yahudiler vardı. İçin için belli bir kültür birikimde vardı. Bunu şunun için söylüyorum. Yahudiler adetli olan bir kadınla yemek yemezler. Su içmezler. Aynı odada durmazlar. Nokta nokta nokta dahası var. Ama yani bunu kaynaklarımızda görürsünüz. Yani onlarda bu yaygın olduğu için bir kadınla yani su içtiği kaptan su içmekte, yemek yediği kaptan yemek yemekte hiçbir beis yoktur. Ayrıca adetli olan annelerin çocuklarını emzirmelerinde de hiçbir sakınca yoktur. Yani başka detaylar var. O detaylara girmiyorum. Kısaca bunlar doğru değildir. Demek ki söylediklerimiz şey doğrudur. Ama yani... Bir odada bulunmakta, hele de işte birlikte yatmakta, ondan sonra çocuğunu kucaklamasında, yemek hazırlamasında, yemek yapmasında ve benzeri hiçbir mahsur yoktur. Aynı yemekten, aynı kaptan su içilir. Ve Ayşe validemiz ne diyor? Allah Resulü kucağıma yaslanır, Kur'an-ı Kerim okurdu diyor. Ben saçlarını taradım diyor başka şeylerde. Dolayısıyla Efendimizin davranışlarından, annelerimizden bize hatıralar geliyor. Bunlar hep birliği, beraberliği, bütünlüğü gösteriyor. Evet. Şimdi ama tamamlayayım isterseniz bunu nifasa gelmiyorum ama Hayız'ın en kısa süresi Hanefilere göre 3, en uzun süresi 10 gündür. Özetle söylüyorum. Şafiilere ve Hanbelilere göre en kısa süresi 1, en uzun süresi 15 gündür. İmam Marik Rahmetullah Aleyh, başka bir bakış açısı var onun bu konularda. Yeni adet gören, ilk defa adet gören için en uzun süre 15 gün. 15 günden sonra istihaza kabul eder diyor yani. Yeni adet görmüş, 15 günü kabul edilir. Devam ediyorsa, etmiyorsa, ne kadar kesildiyse o zaman. Ama en uzun 15 kabul edilir, sonra hala kan geliyorsa, bu hastalık istihaza kana kabul edilir diyor. Daha sonraki günlerde adet kendi gününü kendi tayin eder diyor. O bir zaman vermiyor. Her kadının adeti kendi gününü kendi tayin eder. Böylece netleştiriyor. Hayız arası tuhur yani temizlik günü 3 mezhebe göre yani hanefilere, şafiilere ve malikilere göre en az 15 gün olabilir. 15 gün olabilir. Çoğuna sınır yok. Hiç adet görmeyen olduğuna göre çoğuna sınır yoktur. Ayrıca İmam Ahmed İbni Hanbel Merhum ne diyor o? En azı 13 gün olabilir diyor. Ondan 13, diğer 3 mezhepte 15 gündür. Böylece hayızla ilgili bölümü bitirdik. Nifasa başladık. Size bunlarla ilgili Kur'an okumayla, oruç tutmayla, Tavafla ve benzerle ilgili Nasları delil ah, hadis, hadis getirmeyi de Delil getirmeyi de Sahabilerden gelen hatıraları getirmeyi de Vaat ettik Öyle mi? Tamam İşte şey demek o demek Kendi gününü kendi tayin eder Demek ucu oraya kadar da varabiliyor Ama prensip o prensip olarak o Yani prensip olarak nedir? ilk yeni hayız görmeye başlamış bir kızcağdan adet geliyor. Bu en çok 15 15 günden sonra artık ne yapar? temizlerine namazını kılar diyor. Ama da, daha daha sonraki günlerde ne kadar gelirse kendi gününü kendi tayin eder diyor. Bunun ucu da oraya çıktığı için bazı bil, bazı ilim ehli bunu oradan çıkarıyorlar. İstindac, istindac ediyorlar. Tamam? Noktaladık. Evet, Evet, soruldu böyle erkeklerin, ilk önce alacağız. Daha sonra hanımları bu salonda ııı e, hocamıza baş başa bırakacağız. Biz yukarı çıkacağız. Siz eee mikrofonda bırakabiliriz isterseniz bu arada. E, daha razı soru sorabilirsiniz. Erkeklerden şöyle bir soru geldi hocam. Yani... Bir de durmadan defter defter yaprağı yırtıyorsunuz. İsraf etmeyin. Yanınızda küçük kağıt getirin. Bakıyorum defterin kenar yırtmışlar. Bizim çocuklar yırsaydı kulaklarını çekmiştim. Şimdi kağıt bollaşınca millet de rahat daha, daha davranıyor. Memleketimizde sözde bir hoca efendinin cemaati içerisindeki kadınlar Kur'an'a Kur'an'ı tutuyorlar ve okuyorlar. Mecidlere giriyorlar, oruç tutuyorlar. Sadece namaz kılmıyorlar. Bunları neye dayanarak yapıyorlar ben de bilmiyorum. Duvara bile dayanmıyorlar. İnşallah ama bunu inşallah müzakere edeceğiz. Cevaplandırmayayım gerisini daha detayını. Birlikte biz bir başkalarının ne yaptığı değil. Yani bize bu konuda gelen bilgilerden bir dilimini ciddi bir dilimini paylaşacağız. İnşallah o zaman kararınızı kendiniz verirsiniz. Evet. Soru 1 Teemmüm alan kimse abdest alan cemaate imam olabilir mi? Teşekkür ederim. soruyu sorana bu mekruh görülüyor. Yani cemaatin, cemaatin içerisinde su ile abdest alan varsa doğru olan onun geçmesidir. Teemmüm yapanın öne geçmesini mekruh buluyor ilim ehli. Buyur? Geçebilir. O zaman e, o bir sakıncası yok. Ya yani, geçerli diyen ilim ehli var. İhtiyatla, hareketle, ibadetle asıldır ama teemmümle teammüm, almayana namaz kıldırır. Doğrusu Bu özürlüden daha güçlüdür. Tamam Hayızda kadın oruç tutabilir diyenlerin iddiası namazda abdest gerekli fakat oruçta abdest gerekli değil demeleri yani oruçta abdest de, gusül de farz değildir. Sadece bu mesele değildir. Cünüp olarak bir insan cünüp olarak da başlayabilir. Yani geceleyin diyelim cünüpsünüz, uyandınız. Sadece sahur yapmaya vaktiniz var. Sahurunuzu yapar imsaka başlayabilirsiniz. Daha sonra yıkanabilirsiniz. Bunun manası vaktin bir dilimini cünüp de geçirmiş olabilirsiniz. Bu oruçla abdestin, güslin bağlantılı değil. Ayrıca evet oradan yola çıkar söylüyorum. Değil mi? Buna ne dersiniz? İnşallah bunu da aynı şekilde daha detayını konuşacağız. Getireceğim o şeyi kendine. Cünüplük halinde uyunabilir mi? Evet. Yenilip içilebilir mi? Ağız çalkalanmadan yenilip içilmesi mekrohtur. Ağız burun çalkalanmalı. Yani su temizlik yapılmalı. Sonra yenilip içilmesine bir mani yoktur. Sahur yapabilirsiniz bu şekilde. Evet ise ne gibi ön şartları vardır? Söyledim ön şartlarını. Bilgi verebilir misin? Diyor. Verdim. Evet. Dolabilirse dola, dola bu. Tamam.